Kaf Suresi 41. Ayetten itibaren Nida edenin yakın bir yerden ünleyeceği güne kulak ver. O gün bütün halk o hak sayhayı işiteceklerdir. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Öldürecek de, diriltecek de şüphesiz ki biziz, biz. Dönüşte ancak bizedir. O gün hepsi süratle çıkmak üzere arz kendilerinden ayrılır. İşte bu bize göre kolay olan bir haşirdir. Biz onların neler demekte olduklarını çok iyi bileniz. Onların üstünde bir zorba değilsin sen. Onun için benim tehdidimden korkacaklara sadece Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi Değerli dinleyenler, Zariyat Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Zariyat kelimesinden alır. Tamamı 60 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuran rüzgarlar, sonra su yükünü taşıyan bulutlar, sonra kolayca akan gemiler, sonra iş bölümü yapan melekler hakkı için... Şüphesiz ki size vaat olunan şeylerin hepsi elbette doğrudur. Şüphesiz ki amellere göre ceza da elbette gerçekleşecektir. O hareli yollara sahip gök hakkı için hakikat siz kati ihtilafa düşen bir söz içindesinizdir. Ondan döndürülen kimseler döndürülür. Kahrolsun o koyu yalancılar ki onlar koyu bir cehalet içinde kalmış gafil kimselerdir. Onlar o ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. O gün kendilerinin ateş üzerinde azaba uğratılacakları gündür. Onlara tadının azabınızı, işte dünyada çarçabuk gelmesini isteye geldiğiniz bu idi denilir. Şüphesiz ki fenalıktan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği sevabı ahsu kabul etmiş ve bundan razı olmuş olarak cennetlerde pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan evvel iyi amel ve hareket edenlerdi. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi. Onların mallarında sailin ve yoksulun da bir hakkı vardı yeryüzünde kamil bilgi sahipleri için nicayetler vardır kendi nefislerinizde dahi nicayetler var bunları görmüyor musunuz rızkınız ve size vaad oluna gelen şeyler göklerdedir İşte o göğün ve yerin Rabbine and olsun ki vaad olunduğunuz o şeyler tıpkı sizin konuştuğunuz gibi şüphesiz ve kat'i bir gerçektir İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selam demiş, bunlar tanınmamış bir zümre demişti. Hemen gizlice ailesine gidip semiz bir dana getirdi de bunu onlara yaklaştırdı. Yemez misiniz dedi. Derken içine onlardan dolayı gizli bir korku çöktü. ''Korkma'' dediler ve onu çok bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine İbrahim'in eşi bir feryat içinde yönelip elini yüzüne vurdu. ''Ben bir kısır yaşlı kadınım'' dedi. ''Onlar öyledir.'' Fakat bunu Rabbin buyurdu. ''Çünkü o asıl hüküm ve hikmet sahibi olan her şeyi hakkıyla bilendir'' dediler. İbrahim... ''Ey gönderilmiş melekler, sizin asıl işiniz nedir?'' dedi. ''Onlar, biz günahkarlar güruhuna gönderildik.'' dediler. ''Çünkü üzerlerine çamurdan taşlar yağdıracağız ki bunların her biri aşırı hareket edenlere has olmak üzere Rabbin nezdinde nişanlanmıştır.'' Derken orada müminlerden kim varsa çıkardık. Ne var ki orada Müslümanlardan olan bir ev halkından başkasını da bulamadık. Bununla beraber orada elen verici azaptan korkacaklar için bir alamet de bıraktık. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani onu apaçık bir hüccetle firavuna göndermiştik de o ordusuyla birlikte imandan yüz çevirmiş onun hakkında ya bir sihirbazdır yahut bir mecnundur demişti. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık ki o bu sırada kendi kendini kınayıcıydı. Ağat kavminin helak edilmesinde de bu ibret vardır. Hani onların üzerine o kısır rüzgarı göndermiştik. Öyle bir rüzgar ki her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor mutlaka onu kül gibi savuruyordu. Semut kavminde de bir ibret vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalana durun denilmişti de Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden kendileri de göre göre onları yıldırım tutu vermişti. İşte bu sebeple ayakta durmaya güç yetiremediler, yardım edenleri de olmadı. Daha evvelde Muh kavmini helak ettik çünkü onlar doğruluktan çıkmış fasık kavimdi. Biz göğü kuvvetle bina ettik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak kudrete malikizdir. Yeri de biz döşedik. Bak biz ne güzel döşeyicileriz. Her şeyden de iki çift yarattık. Olur ki inceden düşünürsünüz diye. O halde de ki hepiniz Allah'a doğru kaçın. Hakikat ben sizi onun Azabından Açıkça Korkutan Bir Peygamberim Allah'ın Yanına Diğer Bir ilah Daha Katmayın Hakikat Ben Sizi Allah'ın Azabından Apaşikar Korkutan Bir Peygamberim Onlardan Evvelkilere De Herhangi Bir Peygamber Gelmedi Ki Onun Hakkında Da Mutlaka Böylece Sihirbaz Yahut Mecnun Dediler Hepsi de bunu birbirine tavsiye mi ettiler? Hayır. Onlar azgınlar güruhunun tak kendileridir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Sen sade Kur'an'la vaaz Çünkü şüphesiz öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızkı veren o pek çetin kuvvet sahibi Allah'ın kendisidir. Artık muhakkak ki o zulmedenler için geçmiş arkadaşlarının azap hissesi gibi bir nasip vardır. Şimdi onu acele istemesinler. İşte kendilerine vaat edile gelen günlerinden dolayı vay o küfredenlere. Tur Suresi Değerli dinleyenler Tur Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayette geçen Tur kelimesinden alır. Tamamı 49 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun Tur'a Neşredilmiş kağıtlar içinde yazılı kitaba Mamur eve Yükseltilmiş tavana dolan denize... ki Rabbinin azabı... hiç şüphesiz vuku bulacaktır. Onu defedecek hiçbir şey de yoktur. O gün... gök sallanıp çalkanır... dağlar... yerinden kopup yürür. Vay artık... o gün yalanlayanların haline... ki onlar... daldıkları batıl içinde oynayıp duranlardır. O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılırlar. Onlara şöyle denilir. İşte sizin yalan saymakta olduğunuz ateş budur. Peki bu da mı sihir yoksa siz yine büyülendiniz de görmüyor musunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizce birdir. Siz ancak yapa geldiklerinizin cezasına çarpılıyorsunuz. Şüphesiz ki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 birbirleriyle öyle kadeh çekişirler ki onda ne bir saçmalama ne de bir günaha sokma yoktur. O sadefleri içinde gizlenmiş inci gibi civanlar da kendilerine hizmet için etraflarında dönerler. Ehli cennet birbirine yönelip hallerini ve amellerini soruştururlar. Şöyle diyerek biz hakikat bundan evvel dünyada Ailelerimiz içinde de akıbetimizden korkanlardık. İşte Allah bize mağfiret ve rahmetini lütfetti. Bizi samyeli azabından korudu. Gerçek biz bundan evvel mufahit olarak ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o, evet o, vaadinde sadık, ihsanı bol, çok esirgeyicidir. Sen öğüt vermekte devam et. Öyle ya, sen...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 Yahut onu kendisi mi uydurup söyledi diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Öyleyse onlar da eğer doğru söyleyenlerse onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yahut kendilerinin yaratıcıları kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar... Allah'ın birliğini, kudretini iyi bilmiyorlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya onlar hakim ve galip kimseler mi? Yoksa onlara has bir merdiven vardır da onun üstünden mi dinliyorlar? Öyleyse dinleyicileri açık bir bürhan getirsinler. Yahut kızlar onun, oğullar sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar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 Onların çoğu bunu bilmezler. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak sen bizim gözlerimiz önündesin. Kalkacağın zamanda Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra dahi tesbih et. Necm Suresi Değerli dinleyenler, Necm suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçmekte olan Necm'den alır. Necm yıldız demektir. Fakat alimlerin kimisi Necm ile Süreyya yıldızının kastedildiğini, kimi de Zühre yıldızının kastedildiğini söylerler. Surenin tamamı 62 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı dem yıldıza and olsun ki, sahibiniz doğru yoldan sapmadı, batıla da inanmadı. Kendi hevasından söylemez o. O, kendisine Allah'tan vahyedilen bir vahiyden başkası değildir. Onu, müthiş kuvvetlere malik olan öğretti. Ki o, akıl ve reinde kamil bir melektir. Hemen, kendi suretine girip doğruldu o en yüksek ufuktaydı sonra Cebrail ona yaklaştı derken sattı bu suretle o peygambere iki yay kadar yahut daha yakın oldu da Allah'ın kuluna vahyettiği neyse onu vahyetti onun gördüğünü kalbi yalana çıkarmadı Şimdi siz onun bu görüşüne karşı da kendisiyle mücadele mi edeceksiniz? Andolsun ki onu diğer bir defa da Sidretül Münteha'nın yanında gördü o. Ki Cennetül Meva onun yanındadır. O gördüğü zaman Sidre'yi bürüyordu onu bürümekte olan. Peygamberin gözü gördüğünden ağmadı. ...onu aşmadı da. Ant ki o... ...Rabbinin en büyük ayetlerinden... ...bir kısmını görmüştür. Allah'ı bırakıp... ...taptığınız latın... ...uzzanın... ...ve bunların üçüncüsü olan... ...diğer menatın... ...herhangi bir şey hakkında... ...zerrece kudretleri var mı? Bize haber verin. Erkek sizin de... ...dişi onun mu? O takdirde bu insafsızca bir taksim bu putlar sizin ve atalarınızın taktığınız adlardan başkası değildir Allah onlara hiçbir hüccet indirmedi onlar kuruntudan ve nefislerinin arzu ettiği heva ve hevesten başkasına tabi olmuyorlar halbuki andolsun kendilerine Rablerinden o hidayet rehberi gelmiştir yoksa insana her umduğu şey mi var? İşte ahirette dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri bile hiçbir şeye yaramaz. Meğer ki o şefaat Allah'ın dileyici ve razı olacağı kimseler için ve ancak onun izin vermesinden sonra ola. Hakikat ahirete iman etmez olanlar Meleklere alabildiğine dişi adı takarlar. Halbuki onların buna dair de bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına tabi olmazlar. Kuruntuysa şüphesiz haktan hiçbir şeyi ifade etmez. Onun için sen bizim zikrimizi arka çeviren, dünya hayatından başkasına arzu etmeyen kimselerden yüz çevir. Onların... İlimden erebildikleri son hat işte budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseleri çok iyi bilenin ta kendisidir. O hidayet bulan kimseleri de pek iyi bilendir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Bunların yaratılması ve nizama getirilmesi ise Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarına mukabil cezalandırması güzel hareket edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. O güzel hareket edenler ufak ufak suçları hariç olmak üzere günahın büyüklerinden ve fuhuşlardan kaçınanlardır. Şüphesiz ki Rabbin mağfireti bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz henüz analarınızın karınlarında döller halinde olduğunuz sırada sizin ne olduğunuzu çok iyi bilendir. Bunun için kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O fenalıktan sakınan kimdir, çok iyi bilendir. Şimdi imandan dönen, malından birazını verip de gerisini sert kaya gibi elinde tutan adamı gördün mü? Gaybın ilmi onun nezdindedir de kendisi mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve vazifesini taslamam ifa eden İbrahim'in sayfalarında olanlardan haberdar mı edilmedi? Hakikaten hiçbir günahkar diğerinin günah yükünü çekmez. Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Hakikaten çalıştığı ileride görülecek sonra buna en kamil mükafat verilecektir. Şüphesiz ki en son gidiş ancak Rabbinedir. Hakikat şu Güldüren de ağlatan da odur Hakikat şu Öldüren de dirilten de odur Hakikat meniden rahme döküldüğü zaman Erkek ve dişi iki çifti o yarattı Şüphesiz ki ölümden sonra tekrar diriltmek de ona aittir Hakikat şu İnsanları başkalarına muhtaç olmaktan o kurtardı ve o sermaye sahibi kıldı. Hakikat şu, Şira Yıldızı'nın Rabbi de o. Hakikat şu, evvelki adı o helak etti. Semud'u da öyle ki onlardan hiçbirini bırakmadı. Daha evvel Nuh kavmini de o helak etti. Çünkü bunlar... Çok zalim ve çok azgınların ta kendileriydi Lüt kavminin altı üstüne gelen kasabalarını da Ok kaldırıp yere çarptı da Onlara giydirdiğini giydirdi Şimdi ey insan Rabbinin nimetlerinden hangisi hakkında şüphe edersin İşte bu zatta Allah'ın azabından korkutan evvelki peygamberlerden korkutucu Bir peygamberdir Yaklaşan yaklaştı, onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu sözeme şaşıyorsunuz ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz? Siz gafil ve oyuna mecruplarsınız. Haydi Allah'a secde edin, O'na kulluk edin. Değerli dinleyenler, bu ayet secde ayetidir. Abdestli olarak secde edilmesi gerekir. Kamer Suresi Değerli dinleyenler, Kamer Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen kamer kelimesinden alır. Kamer ay demektir. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Cerir, Taberani gibi birçok muhaddisin, Hz. Ali, İbni Mesud, İbni Abbas, Cübeyr bin Mutim, İbni Ömer, Hüzeyfe radıyallahu anhüm gibi birçok sahabeden naklettiğine göre hicretten yaklaşık beş yıl önce ayın on olduğu bir sırada ay ikiye ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında diğer parçası da dağın öbür tarafında görüldü. Sonra geri birleşti. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'daydı. Hemen etrafındaki topluluğa bu hadiseyi göstererek şahit olun dedi. Ancak kafirler bu mucizeyi görmelerine rağmen inanmadılar. Muhammed gözlerimizi sihirle bağladı ama bütün insanları da sihirle büyüleyecek değil ya dediler ve hemen gidip yoldan gelen süvarilere bu hadiseyi görüp görmediklerini sordular. Onlar da ayın iki parçaya ayrıldığını gördüklerini söylediler ancak bunlara da inanmadılar. Hadiseyi rivayet eden sahabelerden üçü İbni Mesud, Huzeyfe ve Cubeyr radiyallahu anhum bu olayı bizzat görmüşlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı, ay ikiye ayrıldı. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler... ...ve süre gelen bir büyüdür derler. Peygamberi yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş bir gayeye bağlıdır. Andolsun ki onlara kendilerini küfür ve inattan vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir. Ki her biri gayesine ermiş bir hikmet ve ibrettir. Fakat onları tehdit eden bütün bu hadiseler asla fayda vermiyor. O halde onlardan yüz çevir. O davet edicinin misli görülmemiş, tanınmamış bir şeye davet edici gün, gözleri zelil ve hakir bir şekilde dönmüş olarak, hepsi de çılgın ve yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkacaklar o davet ediciye koşarak. İçlerinden kafir olanlar şöyle diyecekler bu çok zorlu bir gün. Onlardan evvel Nuh kavmi yalanladı. Onlar kulumuzu yalancı saymakta ısrar ettiler. Mecnun dediler. O davetten cebren vazgeçirilmişti. Nihayet o da Rabbine ben hakikaten malubum. Artık benim intikamımı sen al diye dua etti. Bunun üzerine biz de şarıl şarıl dökülen bir suya gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık da her iki su takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşi verdi. Nuh'u levhalar ve mıhlarla yapılmış gemiye yükledik ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki biz bunu bir ayet olarak bırakmışızdır. O halde düşünüp bir ibret alan var mı? Ki benim azabım ve tehditlerim nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşünen var mı? Ahat kavmi peygamberleri Hud'u yalandı. İşte benim azabım, tehditlerim nasılmış düşünün. Çünkü biz uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü fırtına gönderdik. Öyle bir fırtına ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kötükleriymiş gibi ta temelinden koparıyordu. İşte benim azabım ve tehditlerim nasılmış düşünün. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde var mı bir düşünün. Semut kavmi de uyarıları yalan saydılar da bizden bir tek insana ona mı tabi olacağız? Bu takdirde biz muhakkak ki bir sapıklık ve delilik içinde kalmış oluruz dediler. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o şımarık, aşırı bir yalancıdır. Şımarık, aşırı yalancı kimmiş? Yarın bilecekler onlar. Hakikat biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deliği gönderenleriz. Onları gözetle ve sabret. Bir de suyun kesin olarak aralarında taksimli olduğunu kendilerine haber ver. Her su alış sırasında sahibi hazır bulunsun dedik. Derken arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıca sarılarak deveyi kesti. İşte benim azabım ve tehditlerim nasılmış düşünün. Çünkü biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik de... Hayvan ağlına konan kuru çalı çırpı ve otlar gibi olu verdiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşünen var mı?